Ağudu billahi min şeytanın rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alameen. Asaratu salam alake Seyyidil Evalina ve Alakhirin. Ve ila jem'i el-Enbiya'yı ve Müthalim. Ve ila jem'i el-Evliya'yı. Elhamdulillah Rabbil Alameen. Hep beraber bu yapıyorduk. Nukabeleyi Rabbimizle yapıyorduk. Rabbimizin bize okuduklarını, anlattıklarını, vahyettiklerini kabul edip ayetlerine cevap vermeye çalışıyorduk. Tövbeyle, istiğfarla, duayla, tesbihle, hamle, şükürle İnşallah bundan sonra muhavele böyle olur. Kardeşlerimiz, Ramazan'da hem cemaat halinde hem tek başlarına Kur'an'ı mealinden okuyup, eğer Arapça biliyorsa zaten, Arapçasını okuyup, ayetlere cevap versinler inşallah bunun gerçek bir mukabele olduğunu anlamış olsunlar. Ayetleri okurken cevap verilmesi gereken yerlere ile istiğfarla, tesbihle, zikirle, hamle, şükürle, duayla cevap versinler ki gerçek bir mukabele olsun. Allah'a olan ahdini yenilemiş olsun. Allah'a verdiği sözlük tazelemiş olsun. Kırktan fazla sure okuduk şimdiye kadar. Hemen hepsi de Mekke'de inen surelerdi. Genel olarak anladığımız şey nedir? Allah, Allah'a şirk koşmayın dedi. Allah'a karşı edepli olun dedi. Allah'a saygısızlık yapmayın dedi, edepsizlik yapmayın dedi. Küstahlık yapmayın dedi. O sizi yaratan Rabbinizdir dedi. Allah'a iman edin, kurtuluşa erin dedi. Durum buysa eğer şimdiye kadar neden hocalarımız alim diyemeyecek, bilgi sahipleri, kendini alim zannedenler neden silki anlatmadılar acaba? Sadece İslam'ın amel boyutunu anlatmaya çalıştılar. Amel boyutunu. Namaz şöyle kılınır, namaz şöyle bozulur, oruç şöyle tutulur. İyi de eğer iman olmazsa amel ne işe yarar? Bir kul ki Rabbine karşı hedefli değildir. Eğer Allah'a şirk koşarsa, Rabbine karşı hedefli olmazsa gönül boşluk kabul etmiyor. İman boşluk kabul etmiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Allah'ın herhangi bir emrini, vahyini, ayeti oradan çekip çıkardığında mutlaka yerine bir şey koymak zorundasın. Nedir bu? Şirk. Allah'a şirk koşanlar, Rabbini tanımayanlar, tanımak istemeyenler ya da kendine bir ilah üretir, put üretir, Bence böyledir der. Aslında Taptığı putteği kendi nefsinin hevasıdır. Onun için Allah ayet-i kerimede duyuruyordu. Nefsinin hevasını ilah edineni gördü mü? Allah'a iman etmek yerine Rabbim Allah'tır demek yerine nefsine ilahlık veriyor. Ben Allah'tan daha iyi biliyorum diyor. Bence şu şöyledir diyor. Nefsinin Ardusunu, isteğini ne yapıyor? İlah ediliyor. Allah söyledi öyle. Bu Allah'a karşı yapılmış en büyük saygısızlık, edepsizliktir. Edebi olmayanın imani olmaz. Bununla beraber tasavvuf demek aslında edebi öğrenmek demektir. Edeplenmek demektir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edebiyle edeplenmek demektir. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak demektir. Allah haya sahibidir. Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Vesselam. Bir kulu saçı sakallığı İslam'da ağarırsa Allah ona azap etmekten haya eder buyurdu. Evet, Allah haya sahibidir. Allah hayidir. Bu hay isminin tecellisidir. Allah korundan hay'a ediyormuş. Aynı şekilde buyurdu ki kardeşlerinizi çoğaltın. Kıyamet günü Allah hepinizi bir araya topladığında o kardeşlerin içinde onlar gibi yapamamış biri varsa Allah onu işte onların içinden çekip cehenneme göndermekten hayal eder dedi. Allah haya sahibidir çünkü. Eğer kul Allah'a karşı haya sahibi olmazsa, edepli olmazsa, onun imani olmaz. Çünkü nefsini, nefsinin arzusunu, isteğini Rabbine çift koşmuş olur. Onun için, tasavvufta bir kural vardır. Kim kazanmışsa edebiyle kazanır, kim de kaybettiyse edebe aykırı hareket ettiğinden, düşündüğünden, konuştuğundan dolayı, yani edepsizliğinden dolayı kaybetmiştir. Aynı şekilde kim Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmışsa Allah'a karşı edebli olduğundan dolayıdır. Rabbine şif koşmadığından dolayıdır. Rabbine itiraz etmediğinden dolayıdır. Rabbine işittik ve itaat ettik dediğinden dolayıdır. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum dediğinden dolayıdır. Rabbim her neyi benim için takdir eder, hükmederse, o benim için en hayırlısı, en güzelidir dediğinden dolayıdır. Rabbine karşı edep. Kur'an'ı, Allah'ın vahyini okumanın, dinlemenin de bir eridi, bir adabı vardır. Nedir o? Önce Allah'a sığınmak, kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak okurken veya dinlerken bu Allah'ın emriydi. Bu euzü Besmele çekmek değildir. Çünkü Allah'a sığınırım de demedi. Allah'a sığın dedi. Yani gönlünü Allah'tan başka her şeyden boşalt, temizle dedi. Rabbinin huzurundasın, onun vahyini dinliyorsun, onun için bütün gönlünle, her zerrenle Rabbini dinle, bütün azaların kulak kesilsin demektir bu. Bununla beraber Allah'ın ayetleri okunurken senin bir fikrin olmasın, bir ne olmasın. Şeytana acaba dedirtme. Şeytana uyup, acaba deme. Acaba bu ayet benim bilgilerime, fikrime, düşünceme, cemaatime uyuyor mu deme. Rabbim neyi söylemişse, hak odur, doğru odur. Bununla beraber benim bunu anlamaya çalışmam lazım. Varsa bir yanlışım, bu ayet karşısında onu atıp Rabbimin ayetini almam lazım. Dediysek, Kur'an'ı dinliyoruz demektir. Allah'ın ayetlerine vahyine karşı edepliyiz demektir. Allah konuşurken eğer şeytan bir üyesine verirse kul da onu alıp acaba bu böyle miydi yoksa şöyle miydi derse ha Allah'a karşı Allah'ın huzurunda Allah konuştuğunda acaba Allah doğru söylüyor mu? Hiç bundan daha büyük bir edeksizlik olur mu? Olmaz. Aynı şeydir. Çünkü konuşan Allah'tır. Vahiy O'nun vahiy. Söz, kelam O'nun kelamidir. İnşallah gönlümüzü açıp Rabbimizin ayetlerine karşı Rabbimiz konuşurken Rabbimize karşı edepli oluruz inşallah. Bize o edebi ihsan et ya Rabbi. İkram et ya Rabbi. Bizi sana şirk koşanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi gerçek manada sana iman edip seni Rab olarak kabul edenlerden eyle. Evet, en son Allah Furkan Suresinde Kaybedenleri anlatıyordu. Kaybedenler diyecekler ki: "Ve yüme yabdul zalimu ala yedehi, yakur, yaleten tehsu narsuli sebila." Diyecekler ki, ellerimi ısırıp diyecekler, ne olurdu, keşke biz de Allah'ın Resulü ile beraber bir yol tutup, onun yolunda yürüseydik. Onun yolu onunla beraber yürüseydik diyecekler. Sonra vay başımıza gelenler, yazıklar olsun bize diyecekler. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Dostum Allah'ın Resulü olsaydı. Dostum müminler olsaydı. Dostum Allah'ı sevenler olsaydı. Evet, diyecekler. Gerçekten o dost edindiğim kimse beni saptırdı. Beni deravete düşürdü. Yoldan çıkardı. Hani dikzi, Bağda iz, ça Allah'ın zikri, Allah'ın vahyi, hem de bana geldikten sonra dinleyip okuyup anladıktan sonra beni yoldan çıkardı. Ve şeytanı lil insani huzula. Evet dedi Allah, muhakkak ki şeytan insani saptırdıktan sonra bırakıp gider. İnsanı saptırdıktan sonra. Ona bir faydası olmaz. Ona uydun diye ondan bir şey bekleme. Onun yapmak istediği şey zaten budur. Sonra onu bırakır gider. Evet. Sonra Allah, Resulullah Efendimiz'in kendi ümmetinden şikayet ettiğini beyan ediyordu. Benim bu kavmin Kur'an'ı bu hacı bıraktı, terk etti diye şikayette bulunuyordu. Allah, senin Rabbin hidayet edici olarak ve sana yardım edici olarak sana kafidir, buyurmuştu. Rabbin hidayet edici olarak, yardım edici olarak sana kafidir. Allah'ın vahiyini okuyan dinleyen herkes için bu ayet böyle geçerlidir. Allah'ın ayetleri ona yol gösterir, ona hidayet olur, ona hidayet yolunu gösterir. Bununla beraber o Rabbini dinlediği ciddiye aldığı için Allah ona yardım eder. Allah ona kafidir. Onlar seni gördüklerinde seni alaya alıyorlar, eğlence konusu yapıp dalga geçiyorlar. Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği kimse diyorlar. Eğer biz sabretmeseydik, bulunduğumuz yol üzerinde sebat etmeseydik neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı diyorlar. Allah'a davet edilince, eğer biri kendi yoluna sımsıkı sarılıyor, atalarının dinine sımsıkı sarılıyor, aman ben yolumdan çıkmayayım, safmayayım diyorsa, bu ayetin muhatabidir. Allah'ın ayeti okunurken, söyledim biraz önce, gönlümüzü boşaltmamız lazım. Rabbimiz ne dediyse doğru O'dur, hak O'dur. Onun dışında bildiklerimiz ona ters düşüyorsa o atalarımızın dinidir. O uydurulmuş dindir. Bizim kendi kendimize ya da birilerinin üretip uydurup bize takdim ettiği, bize kabul ettirdiği dindir. O Allah'ın dini de Allah'ın dininin kitabı Kur'an'dır. Bir de onun peygamberi var. Peygamberinin hayatı var, sünneti var. Allah onlar sonra bilecekler, ben onlara göstereceğim demektir. Kimin yolunun delalet olduğunu, kimin delalette olduğunu onlara göstereceğim dedi. Beni dinlemesinler, kendi kendilerine yol üretsinler, sonra da doğru yolda olduğunu zannetsinler. Ereyte Men ilahu heva. Nefsini ilah edineni gördün mü? İşte bunlar nefsini ilah edinmiş olanlardır. Nefsine kul olmuş olanlardır. Nefsini Allah'ın önüne koymuş olanlardır. Efente tekunu aleyhi vekila. Sen ona vekil olabilir misin? Sen onu kurtarabilir misin? ona vekil olamazsın demektir. Sen onu kurtaramazsın demektir. Çünkü o nefsini ilah edilmiş, nefsinin hevasını arzusunu, isteğini ilah edilmiş sen ona Allah'ın ayetlerini kabul ettiremezsin. Bilmeden, anlamadan nefsimizin hevasına uyduysak Allah'ın ayetleri karşısında fikir beyan ettiysek, başka fikirlere, düşüncelere kapıldıysa, bütünüyle Allah'ın ayetlerini kabul edemediysek, gönlümüzde bir ağırlık bile hissettiysek, bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sana döndük, sana iman ettik Ya Rabbi. Evet, ayet devam ediyor. Sen onların çoğunu Hakkı işitiyor, Allah'ın ayetlerini işitiyor, zannediyorsun. Oysaki onlar hayvanlar gibidir. Belki de daha delalettedir der. Hayvandan daha aşağıydırlar. Allah ayetlerini dinlemeyenler için ne dedi? Illa hum illa kal an'am onlar hayvanlar gibidir en'am hayvanlar hatta onlar davarlar gibidirler hatta davarlardan daha aşağıyı Allah ona şeref vermiş olsun hazreti insan olarak yaratmış olsun o Rabb'ini dinlemekten kaçtın kaçınsın. Allah ile beraber olmaktan kaçsın, Rabbini dinlemezsin. Nefsini, hevasını Allah'ın vahyinin önüne koysun. Veya cemaatini, mezhebini, tarikatını, partisini hiç fark etmez. Her ne olursa olsun, onu Allah'ın önüne koysun. Hiç Allah onu insan olarak kabul eder mi? Etmiyor. Allah onlara davarlar gibidirler dedi. Ama sen Allah'ın ayetlerini anlatırken zannediyorsun ki onu dinliyorlar. Hayır, dinlemiyorlar. Dinler gibi yapıyorlar. Sonra hiç dinlememiş gibi, sanki Allah ona hiçbir şey söylememiş gibi eski hayatına devam eder. Fela tutu kafiri. Kafirlere itaat etme. Hakkı hakikati örtenlere itaat etme. Onlara uyma. Tabi olma. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا En büyük cihad ile onlarla cihad et. En büyük cihad neyle yapılır? Nasıl yapılır? Allah beyan ediyor. Bu Furkan Suresi'dir. Furkan Suresinin 52. ayetidir. Mekke'de inzalı olmuş ayettir. Orada Cihad deyince savaş anlamıyoruz. Orada Allah cevap vermeyi bile yasaklıyor. Onlara muhatap olmayı bile yasaklıyor. Kendini bilmezleri onlara laf attığında onlar selam deyip geçerler diyor. Savaş Medine'de kendini savurmak için izin verilmiş, ama Allah en büyük cihatla cihad etti Neyle cihad edecek? Allah'ın ayetleriyle. Çünkü ne dedi? Ve cahidhum bihi Onunla, Kur'an'la cihad et. جِهَادًا كَبِيرًا En büyük cihad ile. Kur'an ile, Allah ile, Allah'ın ayetleriyle cihad ederken neyle cihad ediyor? Elbette ki küfürle. Eğer ayetler Gönülde galip gelirse o mümin olur. Köfrü aydınlatmış, karanlığı dağıtmış olur. İnsanın kurtuluşu olur. Ayetlerde nefsiyle cihad ederse ne olur? Nefsi teskiye olur, terbiye olur. Ayetlerle kendisiyle cihad ederse, kötü ahlakı gider, güzel ahlak yerine gelir. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. O zaman biri cihat edecekse en büyük cihadi tercih etmelidir. Neyle? Kur'an ile. Allah'ın ayetleriyle. Nefsiyle veya dışarıdaki yandışlarla, küfürle, şirkle, nifakla cihat yapacaksa Allah'ın vahiyyle, ayetleriyle, Kur'an ile en büyük cihadi yapmalıdır ki bu Allah'ın emridir. Yoksa Allah gidin birbirinizi öldürün demedi. Girin, memleketler kurun, şehirler kurun demedi. Dünyaya hakim olun demedi. En büyük cihadı yap, Allah'ın ayetleriyle cihadı. Gaye insanın kurtuluşudur. Gaye insanın şeytanın dostluğundan, şeytana tapmaktan, şeytanın adımlarını izlemekten kurtulmasıdır. Bu da ancak vahiy ile olur. O kula vahyi Allah'ın ayetlerini götürürsen, ona iman ederse, ondan kurtulur. Cennetin yolunu bulur. Hidayeti bulur. Kendini bulur. Rabbini bulur. Kurtuluşa erer. Onun için en büyük cihad Allah'ın ayetleriyle yapılır. Bunun karşılığında aradığı şey nedir? İmam. Allah'a teslim et. Allah bizi ayetleriyle cihad edenlerden eylesin. Amen. وَكَانَ الْكَافِرُ أَلَى رَبِّهِ زَهِرًا Kafirler Rabbinin aleyhinde Yardımlaşırlar. Nasıl yardımlaşıyorlar? Allah'ın ayetleri boşa çıksın diye. hükümsüz kalsın diye. Yanlışını onun yerine koyup ayetleri hükümsüz kalsın, değersiz kalsın. Bu Allah ile yapılan nedir? Savaş. Kul Rabbi ile Savaşıyor demektir. Bu bu manaya gelir. Hiç kulun gücü buna yeter mi? Kul kendini Allah'ın gazabına atmış demektir. Bununla beraber kafirler bu konuda birbirlerine de yardım ederler. Birbirlerini haktan Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırmak için birbirlerine de yardım ederler. Wa ma erselna ke illa mubeshirin ve Biz seni sadece Müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Senin vazifen müjdelemektir ve uyarmaktır. Kimi müjdeliyor? Allah'a iman edenleri. Allah'ın ayetlerine, Kur'an'a iman edenleri. Peygambere tabi olanları. İman edip salih amel işleyenleri. Kimi uyaracak? İman etmeyenleri. Allah'ın ayetleriyle mücadele edenleri. Bu mücadelede, küfürde birbirine yardım edenleri uyarasın diye. Evet. Ben yaptığım tebliğ karşısında sizden bir ücret istemiyorum buyurdu. Ne istiyor? Bir tek şey. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah ona hitap edip sizden bir ücret istemiyorum. İstediğim tek bir şey var buyurdu. İlla men şa'e en yettehize ila Rabbihi sevila. Sizden dileyen kimseler Rabbine varan bir yol tutsun diye bu müjdeyi, bu uyarıyı, ikadıyı yapıyorum. İstediğim tek şey sizin Rabbinize varan yolu tutmanız içindir. Bu, Sirat-ı Müstakim'dir. Bu, Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselamın, sahabesiyle beraber gittiği, yürüdüğü yoldur. Ne diyoruz? Bizi de, Sirat-ı Müstakim'e eriştir ya Rabbi. Allah'ım. Peygamberinin sahabesiyle gittiği yola, bizi eriştir ya Rabbi. Amin. Sana gelen yola, bizi kavuştur ya Rabbi. Amin bizi sana vasıl olanlardan değildi. Ve ibadullahir rahmanel ladine yemsuna alel Rahman'ın kulları Rabbini Rahman olarak kabul edip iman eden. Rahman'ın rahmeti üzerinde tecelli eden kullar yeryüzünde tevazuyla yürürler kibirlenmezler. Halleri, makamları, mevkulleri her ne olursa olsun kibirlenmezler. Tevazuyla alçak gönüllülükle boyun bükerek yürürler. Ve izâ katebehumul cahilun kalu selama Cahiller onlara laf attığında onlar selam deyip geçerler. Selamette kalın deyip geçerler. Bunlar, Rahman'ın halk Etrafını da rahmet ediyor. Bak, beddua etmiyor. Laf atılırken beddua etmiyor. Bir de üstüne dua ediyor. Selam diyor. Allah'ın selameti üzerinizde olsun. Allah sizi hidayete erdirsin. Allah sizi selam yurduna, cennete layık etsin. Devam ediyor yalnız ayet dediğine ye nehim sürcede ve kıyama onlar geceleri kıyamda ve rukuda secdede durarak geçirirler gecelerini Rabbinin huzurunda geçirirler bir de duaları vardır dua ederken de evet, yine tevazuları üzerlerindedir ne derler Bizden cehennemin azabını sav yarabı derler. Onun azabı daimidir derler. İnne azabeha kane vera Onun azabı sürekliidir, devamlidir, geçici değil. O azabı bizden uzaklaştır, bizden sav derler. Orası ne kötü karar ya? Ne kötü mekandır, derler. Onlar, o Rahman'ın has kulları, harcadıkları zaman cimrilik yapmazlar. Bununla beraber israf da yapmazlar. Yani Allah'ın kendisine verdiği, ihsan ettiği nimetleri yerinde kullanırlar. Ne cimrilik yaparlar, ne de israf İkisinin arasında bir yol tutarlar buyurdu. Yani mal benimdir deyip saçıp savurmazlar. Buna beraber cibrilik de yapmazlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخر Allah'tan başka hiç kimseye dua etmezler hiç kimseden Allah'ın yerine koyup, o bana yardım etsin, o bana versin diye dua etmez, davet etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefti öldürmezler. Yani, Hak adına olmuş, o başka buyurdu. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa ağır bir cezaya çarptırılır. Kıyamet günü onun azabı katlanır. Zelil olarak orada ebedi olarak kalır. Sonra Allah illa dedi. Ancak men ve amene ve amile amelen saliha ancak kim tövbe ederse Allah'a dönerse sonra iman ederse sonra salih amel işlerse fe'ulayı ki yubdilu'llahu seyyiatihim Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Evet. Allah onun günahını sevaba çevirir. Şart neymiş? Hangi günahı işlemiş olursa olsun eğer Allah'a döner, tövbe ederse, sonra iman ederse Sonra salih amel işlerse Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Bu üçü bir arada olmazsa günah sevaba döndürülmez. Evet, affedilir, mahfilet edilir ama günahın sevaba dönmesi için onun hem Allah'a dönmesi gerekiyor, hem iman etmesi gerekiyor, üstüne bir de salih amel işlemesi gerekiyor. Yaptığının tersini yapması gerekiyor o işlediği günahların tersini yapması gerekiyor. وَكَانَ Allahu غَفُورًا رَحِيمًا Muhakkak ki Allah ve وَرَحِيمًا Allah kullarını kendine davet ediyor. Hangi günahı işlemiş olursan ol, bana dön, iman et, salih amel işle. Senin geçmiş günahlarını sevaba çeviririm dedi. Hatta bu konuda bu ayetin tefsiri olarak Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bir şey anlatıyor, buyurdu ki, Kıyamet günü herkesin amel defteri eline verilir, günahları sevaba çevrilmiş bir kul, defteri karıştırırken bütün günahları sevaba gönderilmiş. Sonra diyecek ki, Ya Rabbi ben başka günahlar da işlemiştim, o bu defterde yok. Günahlar sevaba döndürülmüş ya. Bunu söylerken, söylemeden önce Resulullah Efendimiz e, dişleri görünecek kadar gülmüştü. E, sahabe merak edip sorunca e, böyle cevap verdi. Ona güldüm dedi. وَمَنْ ve amile salihha. Kim tevbe eder Allah'a döner. Tevbe Allah'a dönmekti. Salih amel işlerse ze innehu yetubu ilallahi metâb vahha ki Allah onun tövbesini kabul eder o Allah'a tövbe etmiş tövbekar olarak döner yani ölümüne bir saat kalmış olsun tövbe etti iman etti güzel şeyler yapmaya niyet etti başladı o Allah'a döndüğünde tövbesi kabul olmuş olarak Allah'a döner. Yani Allah kulun neyle geldin dediğinde ya Rabbi sana dönmüştüm geliyordum. Dediyse Allah onun tövbesini kabul etti. Bu şekilde tövbe etmiş olanlar onlar yarana şahitlik yapmazlar. Yalan olan bir şeye doğru demezler. Boş söz, konuşanlara rastladıkları vakit, vekarla yanlarından geçerler. Onlarla beraber olup, onlar da o boş söze dalmazlar. Onlara Rablerinin ayetleriyle nasihat edildiğinde, ögüt verildiği vakit, o nasihatlere karşı sağır ve kör davranıp, Yıkılıp yatmazlar. Yani ters köşeye yatmıyor. Anlamadım demiyor. Ayetlere karşı sahır ve kör davranmıyor. Sonra onların duasını anlatıyor Allah. Biz de duayı aynen yapıyoruz. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyetina. Derler ki Rabbimiz zevcelerimizden, eşlerimizden, özürriyetimizden, çocuklarımızdan, torunlarımızdan. Qurrete Gözlerimize aydınlık olacak, gözlerimizi aydınlatacak, bizi sevindirecek. Vec'alna lilmuttaqina imama. Muttakilerden, muttakilere bizi imam yap hem bizi, hem ailemizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, sıralarımızdan gelecek olanları mütakilere imam yap derler. Mütakiyi Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edenler demektir. Bunun gereğini yerine getirenler demektir. İmam olmak için önce mütakiyi yetiştirmen gerekiyor. Yoksa bir mütakil topluluğu var da gel buna, bunlara imam ol demek değildir. O mütakileri yetiştirecek imam derler. Duaları budur. İşte onlara o sabırları karşılığında cennetin en yüksek dereceleri vardır. En yüksek derecelerle mükafatlandırılırlar. Evet, orada sağlık, afiyet ve selamla karşılanırlar. Saygıyla karşılanırlar cennette. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Orası ne güzel karargah, varılacak yer, ne güzel makamdır, buyurdu. Kul ma gi'be'u bi'kum Rabbi lev du'a'ukum. De ki, duanız olmasa, Rabbinizden istemeseniz, Rabbinizi mülkün sahibi, her şeyin sahibi kendi sahibiniz olarak Rabbinizden istemeseniz, Rabbinize dua etmeseniz, Rabbinizi davet etmeseniz, Rabbiniz size neden kıymet versin, neden değer versin? Sizin değeriniz duanıza göredir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her anda bir duası vardır. Onun için sürekli Rabbimizden istiyoruz. Her anda duada oluyoruz. Duaya duruyoruz. Evet. Ayet devam ediyor. Bu ayetin devamı. Fakat kazaptım. Ama mesele şu ki siz yalanladınız. Bunu yalan saydınız. Kıymetinizi değerinizi duadan aldığınızı yalan saydınız. Allah'tan istemek yerine Allah'a güvenmek yerine mülkün, maviki olarak onu görmek yerine kendinizden istediniz, başkalarından istediniz. Allah'ı davet etmek yerine başkalarını davet ettiniz. Sonra size illerde azabın size gelmesi hak olacak, gerekli olacak. Bununla azabı hak ediyorsunuz dedi. Ya böyle yaparsınız, Rabbinize duada olursunuz, ya da azap size hak olur. Azap size mutlaka gelir dedi. Bizi dua edenlerden eyle ya Rabbi. Bizi seni davet edenlerden eyle ya Rabbi. Bizi seni unutanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi kendi nefsine güvenenlerden, malına, mülküne, mahamına, mevkisine, Güvenmiş olanlardan eyleme Ya Rabbi. Bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Senden isteyenlerden eyle. Seni senden isteyenlerden eyle. Rızanı, dostluğunu, yakınlığını, sevgini senden isteyenlerden eyle Ya Rabbi. Her ne istiyorsak senden isteyenlerden eyle Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Fatirissemavati vel erd. Hamd yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'a hamd olsun dedi. Elhamdülillah. Allah kendi kendine hamd etti. Elhamdülillahi, fatihli semavati veler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamd olsun. Bütün övgüler yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Hamd O'nundur. Övgüye layık olan O'dur. Melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı olarak, elçiler olarak yaratan O'dur. Yaratılı şeylerde dilediğini arttırır, dilediğini eksiltir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Bizi gerçek manada kudretine, kadir olaşına iman edenlerden eyle ya Rabbi. Sen mutlak kadirsin. Dilediğini yapansın. Allah bir kuruna rahmet etmeyi dilediğinde onun rahmetini tutacak olan yoktur buyurdu. O rahmetini tuttuğunda, rahmetini vermediğinde, ihsan etmediğinde de ona rahmet edecek, onun rahmetini gönderecek kimse yoktur dedi. Hakim. Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Her neyi yaparsa yapsın bir hikmeti vardır. Emir onun, hükmü onun, izzet onun, şeref onundur. Sonra <gülüyor> ya Eyühennas ey insanlar. Üz kurunu <gülüyor> Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın. Allah imana davet ediyor nimeti hatırlayıp Allah'a iman etmeye davet ediyor. Allah'tan başka yaratan mı var? buyurdu. Size gökten rızık verecek ondan başka ilah mı var? Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa hu. Eğer böyleyse, yerden ve gökten size rızkı veren oysa sizin onu bir tek ilah olarak bilmeniz gerekmez mi? İman etmeniz gerekmez mi? Öyleyse nasıl gönderiliyorsunuz Allah'tan başka tarafa? Evet, hesap Resulullah Efendimiz'edir. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki Resulleri de yalanlanmışlardı. Ve illallah'e turcu'u umur. Bütün işler Allah'a dönderilir. Bütün işler Allah'a dönderilir. Sonuçta hüküm Allah'ındır. Ya eyyühen nas inne va'dallahi hakkun fe la Ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Allah neyi söylediyse doğru odur. Neyi yapacağını söylediyse mutlaka onu yapar. Cennete koyacağım dediyse cennete, cehenneme koyacağım dediyse cehenneme koyar. Allah sözünden dönmez. Sakın o mağrur olan şeytan sizi aldatmasın. Allah'a karşı gururlanmış, mağrur olmuş şeytan sizi aldatmasın. Şeytanlaşmış, Allah'a karşı mağrur olmuş insanlar sizi aldatmasın. El hayatü dünya. Dünya hayatıyla. Şeytan insanı dünya hayatıyla aldatıyormuş. Dünya hayatı hakkında Korku veriyor, endişe veriyor. Zarar edersin. Sonra sıkıntı yaşarsın. Geleceğin hesabını yapmazsan sonra ödülürsün. Dünyayla sizi aldatmasın. Evet. O aldatıcı şeytan Allah ile sizi aldatmasın. Vela يَغُرْرَنَّكُمْ billahil vurur. Allah ile sizi aldatmasın. Nasıl aldatıyor şeytan Allah ile? Allah rahmandır, rahimdir. Bir şey olmaz. Günahları işlemeye devam et, sonra tövbe edersin, seni mağfiret eder. Allah'ın rahmetiyle aldattı. ile aldattı. Ama Allah öyle söylemedi. Tövbe etmeyeni, istiğfar etmeyeni, kendisine dönmeyeni affetmem dedi. Ama günahı ne olursa olsun, tövbe edip bana döndüğünde tövbesini kabul etmiş olarak huzuruma alırım dedi. Hatta tövbe eder, iman eder, salih amel işlerse günahlarını sevaba çeviririm dedi. Tövbe etmene bir şey yok. Onun için tövbe geciktirilmez. Sonra yaparım denilmez. Hemen tövbe edilmeli. Yoksa şeytan bizi kandırmış olur. yine şeytan لَكُمْ adu. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Size düşman olduğu için böyle yapıyor. فَتَّخِذُوهُ <Sosluquh> اَدُوهُ siz de O'nu düşman tutun. O sizin düşmanınızdır. Siz de O'nu düşman olarak kabul edin. Siz de O'na düşmanlık yaptın. Allah'ın ayetleri dışında her neyi söylüyorsa tam tersini yaptın sizde. O'na uymayın. O'nun düşman olduğunu bilin. Siz de O'na düşmanlık yaptın. اِنَّمَا <gülüyor> يَدْعُوا حِجْبَهُ liyakunu min أَسْحَابِ السَّعِيرُ o kendi taraftarlarını, kendisine uyanları, kendi cemaatini, kendi arkadaşlarını cehennem azabından olmaları için çağırır, davet eder. Ona uyanlar mutlaka cehennemlik olur. O hakikati örtenler, onlar için şiddetli bir azap vardır ama iman edip salih amel işleyenler içinde mağfiret ve azim bir ecir vardır. Büyük bir ecir vardır. O kötü ameli kendisine süslenip onu güzel gören kimse muhakkak ki Allah onu şaşırtmıştır. Allah bildiği kimseye, bilmeyen kimseye hidayet verir. Eğer Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmamışsa o çaştırmıştır. Allah'ın yolundan çıkmıştır o. Kötü ameli de ona güzel görünür. Evet. Hz. Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla Allah'ın vahyine davet eden herkes içindir. O zaman sen kendini üzme, nefsini hasretle tüketme. Allah onların yaptığını en iyi bilendir. Allah rüzgarı gönderip bulutu harekete geçirir, sonra onu ölü bir beldeye sevk eder, orayı sular. O yeri ölümünden sonra diriltir. O arza Allah hayat verir yağmurla. İşte kıyamet günü dirilme de böyledir. Kıyamet günü insanları da böyle diriltiyoruz. Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Kim şeref istiyorsa bilsin ki bütün şeref Allah'a aittir. Allah'a güzel sözler vasıl olur. Onu da salih amel çıkarır. Kötü tuzaklar kuranlar, onlara şiddetli bir azap vardır. Allah onların kurduğu tuzakları onların başına geçirir. Kendi tuzaklarına kendileri düşer, kendi tuzakları kendilerini mahveder. Onun için eğer şimdiye kadar birilerine tuzak vurduysa onun kötülüğünü istediysek bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfiyet diliyoruz. Şerefi Allah'tan başka yerde aradıysak, malda, mülküde, mülküde, makamda her ne olursa olsun, şerefi Allah'tan başka yerde aradıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Eğer sadece güzel sözü söyleyip, onu salih amelle desteklemediysek, bunun için de Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bundan sonra sözlerimizi, söylediklerimizi salih amelle Allah'a yücelteceğiz inşallah. Allah ölmüş arza nasıl hayat verdiyse, ölü olan gönüllere de vahhiyle öyle rahmeti indirip onları bizi didilsin inşallah. Sonra Allah yaptıklarını anlatıyor. Kısaca Anlayalım beraber. Onun elimi olmadan hiçbir dişi cebe kalmaz ne de doğurabilir. Birine ömür verip onu yaşlandırmak ömründen esirtmek de bize aittir dedi. Ve mutlaka o bir kitapta yazılıdır. Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. İki deniz bir olmaz buyurdu birbirine bitişik olan iki denizi anlatıyor Allah. İki deniz bir olmaz. Birinin suyu tatlıdır, harareti keser. İçi bir kolaydır, boğazdan rahatsa geçer. Diğeri ise tuzludur. Buna beraber azidir. Boğazdan geçmez. Ama ikisinde de sizin için fayda vardır. İkisinden de taze et yersiniz. zinet çıkarıp onu giyinirsiniz. O denizleri yarıp giden gemileri görürsen bu Allah'ın fazlından nasip aramanız içindir. Olur ki şükredersiniz buyurdu. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar, ikisini peş peşe ardı sıra getirir. Güneşi ve ayı evet, müsahar kılmıştır emrine Allah'ın emriyle hareket ederler. Her biri muayyen bir vakte kadar akıp gider. İşte bunları yapan Allah'tır dedi. Sizin Rabbinizdir dedi. Mülk O'nundur. Ondan başka dua ettikleriniz, bir şeye sahip zannettikleriniz, kurma şekildeyiniz zarına bile sahip değillerler dedi. Kendilerine dua etseniz duanızı işitmezler. Eğer işitler size icabet edemezler. Kıyamet gününde sizin onları ortak hoşmanızı da inkar ederler. Her şeyden haberdar olan, habir olan Allah, Allah'ın haber verdiği gibi kimse haber veremez. Size haber veriyorum dedi Allah. Ya eyyühennaq, ey insanlar entümül fukarâ ilallah. siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'ın karşısında fakirsiniz. Vallahu uvel ganiyyul hamid. Allah ise zengin, gani, bununla beraber hamde layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir, sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Yepyeni bir yaratılışla Başka bir kavim, başka bir hak getirir. Başka bir tür getirir. Bu Allah'a ağır bir şey eğilir. Yani siz Allah'a kur olmazsanız Allah katında hiçbir değeriniz yoktur. Hiçbir mana ifade etmezsiniz demektir. Allah sizi yok eder. Yerinize yeni bir hak getirir. Bu Allah'a ağır gelmez. Zor değil. Günahkar kimse başkasının günahını yüklenemez. O kıyamet gününde yükü ağır gelen kimse kendisine yakın olanları çağırsa bile kimse onun yükünden bir şey alamaz. İsterse o en yakını olmuş olsun ona yardım edemez. Allah'ın bu ayetleriyle Kimleri uyarabilirsin? Uyarılanlar onlardır ki onlar gayte Rablerinden haşket duyarlar. Namazı ikame ederler. Kim Rabbinden haşket duyar, namazı ikame ederse bu kendisi içindir. Nefsini temizlemiş olur. Kim nefsini temizler, kendini temizlerse kendisi için kendini temizlemiş, teşke etmiş olur. Yanlış fikri, düşünceyi, bilgiyi Allah'ın vahyiyle temizlerse, onu atıp Allah'ın vahyini alırsa, nefsindeki kötü halleri atıp Allah'ın isimlerini, güzelliği alırsa, kendisi için temizlenmiştir. Çünkü sonuçta dönülecek olan Allah'tır. Hepiniz Allah'a döneceksiniz. Bunun hesabını yapın, huzura temizlenmeden gelmeyin yani. Allah hepimizi aklını, gönlünü, nefsini temizlemiş olarak huzura gidenlerden eylesin. Amin. Aklını yanlış bilgiyle, yanlış ilimle, köfürle, nifakla kirletip gidenlerden eylemesin. Gönlünü şirkle, nifakla imanına şirki karıştırarak o şekilde Allah'ın huzuruna gidenlerden eylemesin. Amin. Kötü ahlakla gidenlerden eylemesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Kul hangi zamanda olursa olsun, hangi vakitte, hangi anda olursa olsun, eğer Rabbinin huzurunda olduğunu biliyor, kabul ediyorsa, Rabbini kabul etmiş demektir. Rabbinin istediği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışıyor, bunun için çabal gayret sarf ediyorsa, Rabbine iman etmiş, Rabbini ciddiye alıyor demektir. Ama Rabbini unutmaya çalışıyorsa, gaflet içinde olmaya çalışıyorsa, yanlış yapmak için, güzel yapmamak için, ya da Allah ile beraber olunca, Rabbi ile beraber olunca, sıkıntı duyuyorsa, buna kul denir mi? Allah ile beraber olunca, sıkıntı duyuyor. Başka şeylerle beraber olunca, neşeleniyor. Allah'tan bahsedilince, anlatılınca, Allah'ın ayetleri anlatılınca, sıkılıyor. Ama dünyadan, paradan, maldan, mevkiden, Nefsani şeylerden bahsedilince bakıyorsun ki muhabbete garp ol. Kim neyi seviyorsa onu konuşur. Onu düşünür. Onunla beraber olur. Kişi sevgiliyle beraberdir. Eğer Allah'a iman etmiş olsak istesekse Rabbimizi unutamayız. İstesekse onun hesabını yapmadan ne konuşabiliriz, ne düşünebiliriz, ne de bir şey yapabiliriz. O bize ağır gelse de, o bize zor gelse de, en çok sevdiğimiz Rabbimiz de bu böyledir. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her anında mutlaka bir duası vardır. Yani mutlaka Allah ile konuşuyordu. Sabah kalktığında, elbisesini giyerken, elbisesini soyarken, dışarı çıkarken, bir yere baktığında, göğe baktığında, yere baktığında, ağaca baktığında, bir insana baktığında, evet, aya baktığında, güneşe, yıldızlara baktığında. Hiç fark etmiyor. Nereye bakarsa, neye bakarsa baksın, o Rabbi ile beraberdir. Onu Allah ile beraber, rahman ve rahim olan Allah'ın adına okuyor çünkü. Okumak bu, okumak böyle. Allah ona ilk emir olarak oku dediyse, bu ne oku dedi çünkü? Neye bakarsan bak onu oku. Okuyunca ne olur? Okuyunca onun bir karşılığı var. Cevap karşılığı. Ne burada ayet kelimesinde? Onlar göğe, aya, güneşe, yıldızlara bakıp derler ki, Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmamışsın. Bak hemen cevap verdi. Göğe baktı cevap verdi. Aya, güneşe, yıldızlara baktı cevap verdi. Neye bakarsa baksın bu şekilde bir cevap var. Cevap olması gerekir. Bununla beraber Allah ona bir muamelede bulunduğunda hemen Allah'a dönüp Allah ile konuşması lazım. Ya Rabbi bu musibeti verdin. Mutlaka bir muradın vardır. Acaba bir yerde yanlış mı yaptım? Ondan dolayı mı bela oldu? Yoksa beni imtihana mı tabi tutuyorsun? O anda Allah ona cevap verir. Niye olduğunu söyler ona. Yanlış yapmışsa yanlışını düzeltsin diye. Yok. Derecesini yükseltmek için kendine yaklaştırmak için imtihana tabi tutmuşsa, onu da anlar. Onun gönlüne Allah cevap verir. Çünkü, Eskuruni eskurukum dedi. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Bana dua et, icabet edeyim. Duaya icabet ederken, niye icabet ettiğini de söyler. Bütün mesele kurun, Rabbi ile yakın olmasıdır. Onunla beraber olmasıdır onunla beraber olmayı sevmesidir. İster tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun. Öyle buyurdu. De ki size tek bir nasihatım var, ister tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Mesele, huzurda olduğunu unutmamaktır. Onunla olmaktır. Tek bir nasihat dedi. Yani bu sana yeter dedi. Sen bu nasihati tut, Dünyanın içinde, ahiretin içinde bu sana yeterlidir. İkisiyle saadet olur. Dünyada, da ahiretinde cennet olur dedi. Evet, inşallah biz de bundan sonra öyle yapacağız. Hep Rabbimizle beraber olmaya çalışacağız. Sohbetimizi onunla yapacağız. Duamızı ona yapacağız. İstediğimizi ondan isteyeceğiz. Onu isteyeceğiz onunla beraber olmayı, onunla sohbet etmeyi isteyip ve bunu yapmaya çalışacağız inşallah. Allah hepimizden razı olsun.